Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ımızın ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin önümüze koyduğu Müslümanlığın içini dolduran Başka türlüsü olmaz diye önümüze koyan en önemli ibadetlerimizden biri sabır ibadetidir. Sabır kalple icra edilen ibadetlerden biridir. Sabır sadece Eyyub aleyhisselamın karakteri değildir bütün Allah diyenlerin karakteri olmalıdır. Sabır deyince, Eyyub aleyhisselamı, Nuh aleyhisselamı ve diğer Allah'ın peygamberlerini anlamak ama bize gelince biz peygamber değiliz, nasıl sabredeyim diye düşünmek şuna benzer. Müslümanlık namazdır deyince, sadece Eyyub aleyhisselamımı anlıyoruz. Müslümanlık oruç tutmaktır deyince, sadece Nuh aleyhisselamımı anlıyoruz. Müslümanlık zekat vermektir deyince, sadece Musa aleyhisselamımı anlıyoruz. Hayır, hep beraber, Allah'a kulluk ediyoruz. Namazımız, zekatımız, orucumuz elbette bütün peygamberlerle kesişiyor. Aynıdır. Başka türlü Müslüman ismini taşımak mümkün değildir. Her ne kadar <gülüyor> filan camiye gidip, Filan direin dibinde iki saat oturarak yapılan bir ibadet değilse de sabır, bir kalp eylemi olarak sabır, bütün peygamberlerin temel ibadetlerindendir. Yübalehü aleyhisselam'da biraz daha fazla sıyrılmıştır. Nuh aleyhisselamda daha fazla öne çıkmıştır. Ama Allah demenin şartı Sabretmektir. Bunu düzeltilmesi gereken bir yanlış olarak zihinlerimize not edelim. Biz de sabırla donandığımız zaman Eyyub'un kavuştuğu Allah'a kavuşuruz. Nuh'un razı ettiği Allah'ı razı etmiş oluruz. Eyüp aleyhisselamın döneminde psikiyatik ilaçlar yoktu diye psikologlara danışılmadı diye Eyüp aleyhisselam sabırla iktifa etmiş değildi ki kulluk sabır koridorundan geçiyordu diye Eyyub aleyhisselam sabırla donandı dünyada hiçbir şey değişmedi Eyub aleyhisselam zamanındaki insan şimdiki insandır o zamanki Allah şimdiki Allah'tır Celle Celaluhu o zamanki iblis de şimdiki iblistir üstelik daha birikimli daha tecrübeli ateşi biraz daha lavları yükselmiş adamdır mahluktur bunun için kardeşlerim sabır testi diye bir test yapmak zorundayız korkarım ki namaz günde beş defa farz ibadetse, sabır beş bin defa test edilmesi gereken günlük bir ihtiyaçtır. Müslümanlığımızı herhangi bir ibadetle test ederken, mesela evlenilecek eşlerin Müslümanlık karakterlerini ve insanlık karakterlerini namazla, tesettürle, sakalla, oruçla, okuduğu okulla filan test ediyorsak, esasen sabırla test edecek olsak, evlenilecek eşleri ya da mevcut eşlerimizi, iyi bir sabır testine tabi tutsak, emin olunuz ki, haramlara karşı direnip direnemeyeceği de ortaya çıkmış olur. Sabah namazına kalkma kabiliyeti de ortaya çıkmış olur. Çünkü sabah namazına kalkmak, bir uykuya karşı sabır sonucudur. Ağzının nasıl açılıp nasıl kapandığı bir insanın sabırla ilgilidir. Çünkü sabır insandaki fren sistemidir. Bu fren sisteminde balatası eskimiş insanlar namazda da sorunludur. Haramlara karşı da gevşektir. Kadın boşarken de canavarın tekidir. Fren tutmuyor çünkü fren sistemi yok. İyi bir araç ama fren sistemi yok. Bu ölüm makinesi demektir. İnsan olduğunda da bu öldüren mahluk demektir. Kendini öldürür, dinini öldürür, eşini öldürür, ahlakını öldürür, insanlığını öldürür. Öldürür. Ölüm sadece ruhun çıkması değildir. Ruhun kalitesinin çıkması da bir tür ölümdür. Sabırsızlık da bunun adıdır işte. Bu sebeple kardeşlerim, Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam, Kesinlikle namaz ümmetidir. Arafatta vakfı ümmetidir. Kur'an ümmetidir. Oruç ümmetidir. Ahlak ümmetidir. Ama Kur'an sabır ayetleriyle doludur. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'i sabredebilir bir ümmet diye tanımaya mecburuz. Eğer ümmeti Muhammed'i sakallı ve sarıklılar, Arafatta üzerinde havlu bulunan insanlardan ibaret anlarsak, düşman gözüyle tanımış oluruz ümmeti Muhammed'i düşman da nasıl tanıyor sakalı uzun saçı taranmamış haçta üzerinde çamaşır olmadan ibadetler yapan işte zemzem diye bir suyu böyle içip duran bir binanın etrafında tavaf diye dönen diye tanıtıyorlar öyle tanımak istiyorlar onların gözü o kadar görebiliyor ama Allah Allah Rabbinle sabretmeyi becereceksin diye ilk indirdiği 10 ayetten birini Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına çıkarmıştır. Henüz namaz emredilmeden, oruç emredilmeden, cihat emredilmeden, tavaf emredilmeden, sakal ibadet olmadan, tesettür emredilmesine 20 sene vardı neredeyse. Rabbinle beraber sabretmeyi becereceksin diye ayet indi. Sabır müminde iç mekanizmadır. Bunun için caminin köşesinde sabır köşesi olmaz. Nab namazın sabır rekatı diye bir bölümü olmaz. Ama namazın bütünü ancak sabırla ibadet haline gelebilir. Sabır ümmeti sabır. Müddessir suresinde Allah, bu yorganına bürünmüş peygamber diye başlayan ayetlerinde hemen, sabrı ilk eğitim malzemesi olarak henüz Kur'an inmeden namaz emredilmeden sabırla hazırladı peygamberini ve ashabını Allah onlardan razı olsun bu ümmet sabır ümmetidir evinde ailesiyle yaşarken sabırla yol alır camide namaz kılarken ve kıldırırken sabırla yol alır ümmeti Muhammed'in sabır ümmeti olması demek mümin olarak bulunduğu her yerde sabretmesi demektir aynı şekilde bir önemli boyut daha kardeşlerim biz Allah'ın kulları ve insanlığın son gemisinin yolcuları olarak ümmeti Muhammediz peygamberimiz Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatu vesselam Sabır abidesiydi. Ona iman eden herhangi bir Ahmet, Muhammed, Ali herhangi bir mümin kıyamete kadar evinde, iş yerinde, yürüdüğü sokakta veya camisinde veya haccederken Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da sabırla yola alarsa Allah'ın peygamberinin yanında yürümüş olur. Sabırsız mümin sabır abidesi Muhammed Aleyhisselam'ın peşinden gidemez şeytan ona çelmel takar şeytan onu aldatır şeytan onu sinirlendirir şeytan onu psikolojik tedaviye muhtaç hale getirir müminlik kalitesini kaybettirir kalitesiz müminler Muhammed Aleyhisselam'ın şeref duyduğu kendisiyle övündüğü müminler olamazlar bu Ahmet Mehmet Ali, Veli, Ayşe, Fatıma, Nesibe diye, bir bir anıldığımız zaman karakterimizdir. Bir de, bir de, ümmet olarak da, Allah'ın kaderinin önünde, sabırlı bir ümmetiz biz. Melekler, Muhammed Aleyhisselam, ve ümmetinin gelmesi için, on bin senedir bu topraklarda bekliyorlar. Ümmet de, Ümmeti Muhammed de Allah'ın şeriatının İslam güneşinin doğması için on bin sene beklemiş olsalar çok mudur? Bizden bir mümin sabırlıdır bu ümmet olduğu gibi sabır ümmetidir. Bunun için halifemizin bile bulunmadığı Son yüz senemizde eğer mümin olarak camilere gidip namaz kılabiliyorsak sabır özümüz bizi ayakta tuttuğu için yaşayabiliyoruz. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir vekilinin bile bulunmadığı, halifenin bile bulunmadığı, her üç kişinin birleşip bir küçük din çetesi gibi kendine bir iş çevirdiği bir dünyada sabır olmasaydı biz çatlamış olmuş gitmiştik kardeşlerim. Bakınız bir kadın eşinden hamile kaldıktan sonra dokuz ay beklerse o bir çocuk sahibi olur. Altıncı ayında niye çocuğu olmadığının derdine düşerse hala anne olmadığının derdine düşerse hepimiz buna güleriz. Niye güleriz? E sen dokuz ay bekleyemiyorsun nasıl ana olacaksın? O zaman Başkasının doğurduğunu alırsın. Kendi doğurduğun bir çocuğun olacaksa, bunun kanunu dokuz aydır. Bunda bir sıkıntımız var mı? İşte bireysel sabır bu. Dokuz ay beklersin ya da ana olmazsın. Eğer Allah, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine, insanlığı kıyamet ile insanlığı, İsrafil'in suruna taşıma görevini verdiyse bu bir doğumdur. Cennete doğru doğmak için İsrafil'in sura üflemesi gerekiyor. Kıyametin kopması gerekiyor. Bu bir doğum hadisesidir. İnsanlık buna Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bir esetiyle hamile kalmıştır. Ümmeti Muhammed insanlığı cennete götürecek anadır bir ana dokuz ay sabretmediği zaman anneliği hak etmiyor, sen git başkasının doğurduğunu evlatlık al deniyorsa, eğer bu ümmette Allah'ın kıyamete kadar sabretmesi için takdir buyurduğu, ümmeti Muhammedse, bu ümmeti Muhammed acele edemez, filan yerdeki ölüm, Suriye'nin işgali, Irak'ın işgali, veya filan yerde kafirlerin şu oyunu, Filan yerdeki kafirlerin şu tezgahından dolayı acelecilik yapamaz. Eyyub'un, İbrahim'in, Nuh'un, Lut'un, Salih'in, Musa'nın, Harun'un, İlyas'ın örnek gösterildiği Kur'an'ı, sabır abidelerinin peygamber olarak iman ettirildiği müminler, Ramazan-ı Şerif'te bu ayetleri teravihlerde, Mukabelelerde okudukları halde Ne oluyor diye Allah'ın acele etmesini bekleyecek manadaki çıkışları yaparlarsa Müminlik bu değildir Ümmeti Muhammed bu kadar sabırsız bir ümmet değildir Allah'ın rahmetinin derinliklerine batmış bir ümmet olarak Bu kadar acele, sabırsız Üç gün içinde her şeyin olmasını bekleyen bir mantıkla Konuşamayız, düşünemeyiz böyle namaz kılamayız müslümanlık budur asla diyemeyiz herhangi birimiz Ahmet olarak Ayşe olarak herhangi birimiz hazır cennete gideyim 30 yaşında Allah ruhumu alsın diyor muyuz doyasaya dünyada yaşayayım sonra kesin cennete gideyim istiyoruz ümmet için niye hemen olsun her şey diye acele ediyoruz evet birey olarak ben tekim ama bu ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Onun şahsında biz bir insanız, bir kişi gibiyiz. Allah'ın kaderini aceleye zorlarsak kendimiz çatlarız. O kader gene bildiği vakitte tecelli eder. Bir anne dokuz ayını sabırla beklediği gibi, dokuz ay onun için sabır günleri olduğu gibi, bu ümmetin, yine Ömer bin Kattab gibi halifesi Allah'ın izniyle gelecek ve peygamberimin müjdesidir Ömer bin Kattab gibi bir halife Kudüs'te Allah'ın izniyle var olacak bu da şu anda dünyayı sömüren Siyonist Yahudi kafanın başının dibinde onun ezildiği bir ortamda Allah'ın izniyle Muhammedun Resulullah devlet olacak bu kainatta böyle düşünüyorum Böyle anlıyorum, geleceği böyle geliyorum demiyorum. Muhammedun Resulullah dediğimde ne kadar iman ettiysem buna o kadar iman ediyorum. Çünkü bu Resulullah'ın sözüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Resulullah'ın sözüdür. Bugünler zorlu günler, terörlü günler, bombalı günler, işgal günleri. Bu sözler beni tatmin etmiyor. Dünyada her zaman bomba vardı Her zaman terör vardı Bu kelimeler bizce bir kelimeler değil Bugünler sabır günleri Bizim literatürümüz budur Bugünler sabır günleridir Allah'ın kaderinin tecelli etmesini bekleyeceğimiz günlerdir Filan Yahudi örgütü Kudüs'e daha fazla yatırım yapıyormuş İyiye daha fazla yaklaştık demektir bu Yahudi daha güçlenmiş güçlü düşmana karşı daha güçlü olacağım için bu da hoş Allah'ın vaadi haktır Allah'ın vaadi haktır Allah'ın vaadi, Allah vaadi haktır bu hakkı Allah dayasıya sabreden kullarına vaat etmiştir innema yuvaffes sabirune ecrehum bi gayri hesabı o sınırsız rahmetler, o doyasıya zaferler, sabreden kullar içindir. Üçüncü ayında çocuğunu doğurmak isteyen, ölü doğurur, ölü bir cenin düşürürsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, insanlık, suru, üfürdüğü zaman israfil, üfürdüğü zaman, üfürdüğü zaman, o üfürdüğü surla beraber cennet koridorunda yürüyen insanların dirileceği yer için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Allahu Teala insanlığı yüklemiştir. Bu yüklenme süresinin 9 ay mı, 9 asır mı, 90 asır mı olacağını da sadece kendisi biliyor. Bizi sabırla Allah'ın kaderini seyreden kullar olarak görmek istiyor Allah. Allah'ın işine karışan aceleci kullar değiliz biz. O İsrail oğullarıydı. İsrail oğullarıydı. Allah'ın işine karışmaya kalktılar. Gökten bize sofra indirsin Allah inanalım dediler. Ölüleri dirilt görelim dediler. Muhammed'in ümmeti bin kere ölür de Allah gökten sofra indirsin inanayım demez. Demedi Ebu Bekirler. Allah onlardan razı olsun. Ümmeti Muhammed'in kalitesini düşüremeyiz arkadaşlar. Ümmeti Muhammed'in standartlarına zarar veremeyiz. Ürküyorsak, korkuyorsak da bunu evimize çekildiğimizde yatak odalarında ağlayarak yaparız. Mümin kardeşler olarak bir araya geldiğimizde sabır günlerinde Allah bizi görmek istediği şekilde görünmeye çalışırız. Dik dururuz. Allah'a itimadımızın peygamber aleyhisselam efendimizin müjdelerine güvenimizin sonsuz olduğunu en azından birbirimize zarar vermeyerek ispat etmeye çalışıyoruz sabır günleri ümmetin hamilelik günleri gibidir bu evlat doğacak Allah'ın vaat ettiği günler gelecek Allah galip olacaktır ne Suriye'nin işgali hatta ve hatta la katterallah maazallah Mekke'mizin işgali bile bizi yıldırmaz Allah'a itimattan koparmaz bizi. Çünkü biz Mekke'yi Mekke, Mekke yapan Allah'a kulluk ediyoruz. Mekke'deki taşlar bizim mabudumuz değildir. Hacerü'l-Esved bile mabudumuz değildir. Sevgili peygamberimizin mübarek dudağı ona değdi diye Hacerü'l-Esved'e biz saygı duyduk. Kaybetsek Hacerü'l-Esved'i bir taş kaybederiz. Allah'ı kaybedersek her şeyi kaybederiz. Onun için ne olursa olsun dünyada ben Allah'ımı kaybettim, canımı, ciğerimi mi kaybettim ona bakarım. Sabır günleri kazanç günlerimizdir hamilelik dönemindeyiz İnsanlık yükleniyor şerrin son bulacağı tuğyanın asla olmayacağı ebedi mutlulukların olacağı cennete gitme günlerimiz için bu hamilelik süresinin devam etmesi gerekiyor Allah eğer kaderinde dünya bitmeden cenneti kurmayacağım cennete doldurmayacağım diye bir kader yazdıysa bizim acele etmemiz edep dışıdır saygısızlıktır Allah'a karşı niye acele edelim ki elbette kardeşlerim bela peşinde koşan bir ümmette değiliz Allah'tan bela değil afiyet isteriz karakterimiz budur bizim bana peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem düşmanı aramayın buyurdu Düşmanla karşılaşmak istemeyin. Ama karşılaşınca da Allah'la beraber olduğunuzu unutmayın. Bela aramıyoruz. Belalara karşı dik duracak, afiyetimizi bozacak sıkıntılara karşı yılmayacak yürek istiyoruz. Ümmeti Muhammed'iz. İsrail oğulları değiliz. Sen git Allah'la beraber savaşın bizim canımız sıkıldı biz gelmeyiz diyen İsrail oğulları değiliz biz. Sür atını ya Resulullah denize arkandayız diyenlerin peşindeyiz inşallah. Fark konuşuyoruz. Fark. Fark konuşuyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın peşinde bulunanların farkını konuşuyoruz. Bu farkı ümmet olarak Orta Doğu diye bilinen bölgenin insanları olarak, Afrika'nın kuzeyinin insanları olarak topluca düşürmeyeceğimiz gibi, biz de, ben de, herhangi birimiz de o büyük kitleden bir kişiyiz. Ben nefsimle baş başa kaldığım yerde bu kaliteyi düşürdükten sonra, Afrika'da bu kaliteyi niye düşürüyor bu insanlar deme hakkım olur mu? Oradakilerde 1, 2, 3, 5 diye sayılı insanlardan oluşuyorlar. Herkes ben bir kişiyim, benim çocuğum öldü, onun için mahcubum diyor. Herkes ben fakirim diye, herkes kendine göre bir özür buluyor. Kimse yoksa Muhammed Aleyhisselam'ın prestijini koruyacak bir tek ben kaldım Allah'ım ve ben Muhammed'in ismini leke getirmeyecek son insan olarak bu dünyada varım ya Rabbi diyen ümmeti Muhammed'in ta kendisidir. Başkalarının kusurlarını sayarak, kitlesel yanlışlıkları sayarak, siyasetçilere yığılma yaparak, hocaları, alimleri bahane göstererek, yeni neslin kötülüğünü ileri sürerek, Yahudinin ve dünya şer güçlerinin ağırlığından söz ederek, mazeret bulduğunu zannedenler, Sadece fare deliği görmüşlerdir O deliğe girmeye çalışıyorlardır Bu ümmetten hiç kimse fare deliğine giremez Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz Ölürüz Ölürüz Ölürüz 80 kere ölürüz Muhammed'in ümmetinin şerefiyle ölürüz Allah'ın izniyle Sabrımız bunun içindir zaten Rabbin için sabret diyen Allah bunu söyledi. Eğer insanlığın İsrafil'in suruna kadar 3 asrı daha varsa 3 asır daha böyleyiz demektir. Biz çile ümmetiyiz çile. Keyif ümmeti değiliz. Biz çilemize razıyız. Çünkü çile ortağımız Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Niye itiraz edelim ki? Biz onunla beraber mağaraya girdikten sonra, mağaralar dünyanın en büyük sarayı olmuştur bizim için artık. Mağara arkadaşım, Muhammed Aleyhisselam olsun, billahil azim, mağarada bin tane yılan yesin beni. Yeter ki mağara arkadaşım olsun. Biz çilemize, İtiraz etmeyiz. Ama çilemizi pısırıklık nedenimiz yapmayız. Cihat ümmetiyiz. Malımızla, canımızla, dilimizle, kalemimizle, bedenimizle neyi istediyse Allah her türlü cihadı yaparız. Cihat diye sabah namazına da kalkarız. Cihat diye eşlerimizin kahrına da katlanırız. Çocuklarımız cihad ehli olsun mücahit olsunlar diye üzerimize işeseler de ses çıkarmayız. Bugün bebeğim üstümü kirletti yarın dik duracak bir çocuk olacak inşallah diye bebekken de ona büyük mücahit rolü veririz. Ümmet, ümmet bu. Ve kardeşlerim bir çocuk korktukça annesine sığınır, babasına sığınır korktukça dışarı kaçan çocuk tabiata aykırıdır 3 yaşında da olsa 5 yaşında da olsa tehlikeyi gören anaya sığınır yani ana merkeze geçer biz ümmet olarak tehlikeler uçurumlar ve tehditler büyüdükçe ana merkezimiz olan Allah'a ve Resulullah'a sığınırız. Fitneler, bombalar, tehditler, ölümler, çoğaldıkça, biz, ibadeti artırırız. Ölümlerin, fitnelerin çoğaldığı zamanda, ibadete sarılmak, bana hicret etmek gibidir bunun için diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Nasıl müşriklerin tuğyanından kurtulmak için, bu, Medine hicret etti kiram, şimdi fitne fesadın, kol gezdiği, ve insanların ölüm korkusuyla caddelere çıkamadığı bir zamanda, sabah namazı, dünya kurulduğundan beri ki, en yüksek ivmesine ulaşmıştır. Şimdi oruçlu olmak, Adem aleyhisselamdan beri, bu kadar değerli olmayacak bir oruç olmuştur. Çünkü, çünkü, fitne ve fesadın, yoğunlaştığı bir zamanda, biz, çocuğun anasına sığındığı gibi, Allah'a sığınmak zorundayız. Aziz kardeşlerim, gayet bilerek, gayet bilerek, isteyerek, kastederek, Rabbimin rızasını umarak, diyorum ki, olaylar, fitneler, fesatlar, bombalar işgaller tehditler karşı birleşimler çoğaldıkça bu ümmetin vazifesi şehitleri için hatimler okumak değildir onların şehit olduğuna inanıyorsan eğer sen onun şefaatine muhtaçsın zaten ne hatim okuyorsun bizim vazifemiz olaylar çoğaldıkça şehitlerimizi hatırlamak değil Şehitlerimize Kur'an okumak değil Kur'an'a sarılmaktır Allah'ın şeriatına sarılmaktır Mikrofonların kameraların karşısına geçip Şeriatımıza sarılsaydık Halifemizi Yunanistan'a sürmeseydik Allah'ın şeriatı gibi olsaydı her şey Kur'an devletimizin yasası olsaydı Başımıza bu belalar gelmezdi deme zamanıdır şimdi Mevlüt okuma zamanı değil Resulullah'a sarılma zamanında yaşıyoruz biz. Ne kadar fark var ikisi arasında? Ne kadar fark var? Başımız bunaldıkça, salih ameller, namazlar, ve diğer ibadetlerle, infakla, sadaka ile donanmamız gerektiği halde, bizden önceki şehitlerin ruhaniyetine sığınıyoruz. Onlar da, Çanakkale'ye gitme yerine Nibolu'da şehit olmuşlara hatim okusalardı ya niye Çanakkale'ye 250 bin hatim okuyorsun onlar da Nibolu'ya 70 bin hatim okurlardı Çanakkale geçilmezdi avunmak yok iş yapmak var şerefli şehitlere sarılmak o fedakarlığı taklit etmekle mümkündür. Anıt dikerek değil, kendi bağrını gererek bu işler gerçekleşir. Anıt betondur. Beton insan kurtarmaz, vatan kurtarmaz. Vatanı beton gibi sağlam yürekli gençler kurtarır. Onlar da internet düşkünü değilse bunu yapabilirler. Diplomaya satılmamış hür yürekli gençler ancak bunu yapabilirler. Ümmeti Muhammed'in standartlarıyla oynayamayız Kendin Ekmek peynir gibi dairenin Dükkanın Gayrimenkulün Borsasının kurulduğu Zevkli ortamlarda yaşa Ondan sonra başın bunaldıkça Şehitler günü yap Şehitlerin günü de Haftası da ayı da boş iş Şehit olmaktan başka her şey boş iş Dünyanın fani olduğunu anlasın gençler Bak nasıl şehadete koşuyorlar. Kutlamayla putlamayla değil, iman ederek, ihya ederek ancak, Vatanlar şehitliğe hazır gençleri beslerler. Tam anlamıyla ibadet zamanındayız. Tam anlamıyla Rabbimize sığınma zamanındayız. Bir dakika dahi, Bekleyecek zamanımız kalmamıştır. Bir dakika dahi. tam anlamıyla müminler olarak, denendi her şey, şeriatımıza dönelim artık, demenin günlerine geldik, bunu diyebilmek için, 80 senedir sabrediyoruz, ama inşallah, insanlık için çıkarılmış, son gemi olan, bu insanlığın son gemisi olan, ümmeti Muhammed, Allah'ın izni ve lütfuyla, sabredecek çilesine tahammül edecek biiznillahü teala Muhammed aleyhisselamın çizgisini düşürmeyeceğiz Allah'ın izniyle düşürmeyeceğiz yılıp kaçanlar olabilir evine kapanıp matem tutanlar olabilir Allah'ın kulları sadece biz miyiz? Allah ve cenneti için bütün dünyayı avucun içinden fırlatıp atacak yiğit kulları yok mu Allah'ın? Biz ürktük diye yüreği hür gençler bir gün gelip küfrün karşısında, zulmün karşısında Allahu ekber demezler mi zannediyoruz? Ben Allah'a husn-u zannım giderse cennetimi kaybederim diye korkuyorum. Allah hakkında yüzde yüz hüsnü var. Allah galiptir, ekberdir, kahhardır, mağlubiyet Allah için yoktur. Olsa olsa ezeli ve ebedi mağlup olacak olan iblistir, iblise aldanan kafirlerdir. Ve ve ümmetime karşı da hüsnü zan besliyorum. Değil Afrika'daki iki ülke, bütün İslam toprağı bir dilim ekmek bulamayacak kadar açlık ve sefaletle boğuşsalar da her şeyin bittiğini tükendiğini zannetsek de artık güneşin ışınları da tükendi, karanlıkta kaldık, bir daha gündüz olmayacak diye bilimsel açıklamalar yapılsa bile ben ebedi güneşe iman etmiş biri olarak güneşin kudretine değil, Güneşi yaratan Allah'ın kudretine güvenen biri olarak asla karanlıkta görmem kendimi. Müminim çünkü ben. Bunun için bana inanan biri dendiğinde bunu kabul etmiyorum. Ben iman eden biriyim. İnanmak benim imanımı yansıtacak güçte bir kelime değil. Yüzde yüz teslim oldum Rabbime, kaderine, Peygamberine. Şeriatına ve geleceğin Allah'ın galibiyetiyle sonuçlanacağına yüzde yüz iman ettim. Güneşi yaratan Allah mağlup olur mu? Onun şeriatı ezilir mi hiç? Hangi Allah? Hangi Kur'an? Hangi Muhammed Aleyhisselam? Hangi İslam? Bizim konuştuğumuz İslam. Kardeşlerim, bütün bunlar, bir, elbette ve elbette, düşman aramamız, belamızın peşinde koşmamız anlamına gelmiyor. Afiyet isteyin diyor Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Afiyet belasızlık demektir. Belasızlık isteyin, Allah'tan bela istemeyin, dert istemeyin buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İki, Kur'an'ım diyor ki, mevcut bütün güçler sizin elinizde olsun diyor. Teknolojisi, siyaseti, oluşumu, tarımı, ve diğer bütün insanı güçlü yapan nesneler elinizde olsun buyuruyor. Bu Allah'ın emridir. Cami kurmak da Allah'ın emridir. İslam'ın gereğidir. Tank icat edildiğinde bunu Müslümanların icat etmesi de Allah'ın emriydi. Müslümanların en güçlü teknolojiyi yapmaları, siyasi manevraların en iyisini Müslümanların yapacağı bilimleri geliştirmeleri de Allah'ın emriydi. Geri kalmak kader değildi. Ama geri kalındı ise sıçrayıp eski açığı kapatıp bir puanda bütün insanlıktan daha ileri gitmek yine Allah'ın emridir. Bütün güç ve kuvvet Allah'ın olduğuna göre, Allah'ın iman eden kulları da güç ve kuvveti temsil etmelidirler. Çünkü küfür tek dilden anlar, o da güçtür, kuvvettir. Küfür başka hiçbir dili anlamaz. Politika yapamaz küfür politika yaparsa sıkıştığı için yapar, gelecekte bir tehlike gördüğü için politikaya başvurur, mümin güçlü olduğu zaman, küfür secde edecek fırsat kollar, mümin zayıf kaldığı zaman, küfür önünde secde ettirmek ister, bu iki farkı da görmek zorundayız, ve kardeşlerim, <gülüyor> biz, bu sabır günlerinde, ümmetimizin yaşadığı sabır günlerinde, kesinlikle Allah'ın emirleri arasında, dengeleme yapmak zorundayız. <gülüyor> Allah, yüz defa farz şey emretmiş, iki yüz defa nafile şeyler emretmişse, hikmetlerini kollayacağız, camide, camide, Sabah namazı kılmanın yerine hiçbir şey oturtmayacağız. Ne emrettiyse Allah onu yapacağız. Ben namaz kılamıyorum. Onun yerine Afrika'ya bir tır erzak göndereyim diyen aldanır. Aldanır. Çünkü bu kaos ortamında iblisin tuzaklarından birisi de kardeşlerim. Onu boşver bunu yap dedirtmektir. Muhammed aleyhissalatu vesselam böyle zor bir dönemde İslam'ın devletini kurdu, aileyi ikinci plana atmadı. Ölümcül bir savaşa giderken bile hanımlarını yanına götürdü. <gülüyor> Dolayısıyla onun ümmeti, tarihin bir döneminde <gülüyor> zorluk yaşıyorlar diye aileyi ikinci plana atamazlar. Ailesiyle meşgul olurken cihadı ihmal etmedi. Onun ümmeti de cihadı ihmal edemez. Cemaatle namazı ertelemedi. Erteleyemez ümmeti. Müslümanlık bir blok dindir. Marketten seçme yapıp aldığın gibi İslam'ın içinden seçip seçip alınamaz bu fitne dönemlerinin, bu sabır zamanlarının, başımızı açacağı en büyük sıkıntılardan biri, Allah'ın emirleri arasında, yasakları arasında, kul olduğumuz halde tercih yapma hastalığıdır. Faiz, indiğinde Kur'an, gökleri yere düşürecek bir lanetli konu olarak inmişti. Kıyamete kadar öyledir. Zina öyledir. Kumar öyledir. Suriye'yi baştan sona küfür perişan ettiğinde ne hissediyorsam namaz kılan bir müminin dükkanını bankaya kira verdiği, kiraya verdiğinde 10 katını hissediyorum. Eğer biz alkol, kumar veya faiz veya diğer haramlardan birinin işleneceği bilindiği halde, dükkanlarımızı kiraya verebiliyorsak, Suriye'yi kim bu hale getirdi diye, soru sorma hakkımızı kaybettik demektir. Çünkü Allah Kur'an'ında, eğer faize bu desteği verirseniz, Allah'la savaşmış olursunuz, peygamberiyle savaşmış olursunuz buyurdu, bu savaşa girdikten sonra Suriye düşse ne olur? Türkiye'nin güneyi düşse ne olur? Kuzey düşse ne olur? Bir defa savaşa girdin sen. Bu patlayan bombaların, kaybolan huzurumuzun aslı faizde aranmalıydı. Zinada aranmalıydı. 50 sene, Bismillahirrahmanirrahim, siz okulların akıbetini nasıl unuttuk kocaca? Koca koca bu akıbeti nasıl yok saydık? 50 senedir, Bismillah diye derse başladığı için öğretmenlerin, sürüldüğü bir toplumda yaşıyoruz biz. Son şu senedir, düzeldi işler kimse demesin. Bu şimdi yaptığın güzellikler de, önümüzdeki 50 senede görülür. Hele bir eski birikmiş gazlar patlasın bakalım. Kolay mıydı, Kolay mıydı camilerin dibine Allah'la savaşma simgesi olan faizli kurumların caminin minaresine haykırır gibi dikilmesi basit bir suç muydu? Biz mi affedeceğiz bunu? Allah gafurdur, rahimdir de kullarına rahmetiyle muamelede buyuruyor da, bebeklere acıyor da, secdeyi hakkıyla yapan rükûu hakkıyla yapan kullarını acıyor da, eh yine bize, belki de hak ettiğimizin binde biri bile olmayan, azaplarıyla, ümmeti Muhammed olduğumuz için, ve ente fihim, sen ey Muhammed, o topraklarda bulunduğun sürece, azap etmem onları diyen, ayet, Kur'an'da var olduğu için belki gökler başımıza düşmüyor. Ve ente fihim, İnşaallah da, Rabbimizin bu ayeti, Sünnetine sarılan, Resulullah'ın sünnetiyle yaşayacağım diyen, gençlerde tecelli eder de, Allah bizi azap etmez, Rahmetiyle muamelede bulunur. Ve kardeşlerim, Bu dönemde, Herkes, Kabe gibi, Mescid-i Aksa gibi, Hacerül ül Esvet gibi, herkes iki şeyi korusun, sabır günlerindeyiz, bir, mümin kardeşliğimizi, hiçbir ırk bizi ezemez, hiçbir maddi değer mümin kardeşimizi ezemez, mümin kardeşim için, fedakarlık yapılacaksa, ilk fedakar benim, o yapmasa da ben fedakarlık yaparım diyen anlayış mümin anlayıştır. Olgun mümin basiretidir. Bu dönemde Hacer-ül Esved'i korur gibi mümin kardeşliğimizi korumak zorundayız bir şartla. Ben bozan değil koruyan olayım kim bozarsa bozsun. İdrakimiz bu olacak. O yapmamıştı. Ben niye yapayım? Mümin anlayışı değildir. İsrailoğlu anlayışıdır. Oradaki müminlik Allah'ın hatırına değil ki o zaman. Allah'ın hatırını koruyoruz biz. Kelime-i Tevhid'in saygınlığı için bunu yapıyoruz biz. O bana iyi davranmadı ben de davranmam dediğim zaman menfaatten dolayı yapmış oluyorum. O İsrailoğlu anlayışı. Ömmeti Muhammed düzeyi değil o. İki, herkes evini, eşini, çocuklarını ve evinin fiziki boyutunu Kabe gibi kabul edecek. Anahtarını içeriden kapatıp yattığımız yuvamız kıblegahımızdır. Asla o standarttan taviz vermeyeceğiz. Asla taviz vermeyeceğiz. Evlerimizden fedakarlık yapamayız. Neden yapamayız? Canımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize önceden haber vermişti. Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethedildiği Medine'nin İslam devleti olduğu, göklerden yere meleklerin saanak saanak indiği Medine'de ashabına buyurdu ki: "Sizin önünüzde sabır günleri gelecek. Sabır günleri. O gün sabretmek avucun içinde ateş taşımak kadar zor olacak. Ama iman ettik ya Resulallah, iman ettik ki sen de 23 sene Avucunda kor taşır gibi Müslümanlık yaşadın Torunlarını kurban ettin bu din için Kendi çocuklarını kendi kızlarını Kendin hayattayken toprağa gömmek kaderine ağlamadın Torunlarının şehit olacağını bildin yine kar olmadın Çünkü Resulullah da olsan Muhammed Aleyhisselam da olsan Yarın Havzu Kevser'den içmek Cennette dolaşmak Avucunda kor taşıyarak bu dünya toprağında yürümek demektir Buna iman etmiştin ya Resulallah Biz de iman ettik Hem sana iman ettik Hem bu çileyi gösteren hadislerine iman ettik Bu imanımızla yaşıyoruz Yaşayacağız Ve sana geldiğimizde ey Rabbimiz Ruhumuzu çileli bir peygamberin çilekeş ümmetine Sabredenlere vaat ettiğin sevapları vaat ederek alıyor ya Rabbi. Bütün tesellimiz, imanımız budur. Kelepur bir ümmet değiliz. Kelepurcu beklenti içerisinde değiliz. Allah, peygamberine ne vaat ettiyse, iman ettik biz. Kardeşlerim, müsaadenizle, sizinle beraber, bir ayeti tefekkür etmek istiyorum. Siz buna, tefekkür deyiniz belki bir kısmımız zihni alabora olacak bu ne biçim yorum ya ayete böyle yorum olur mu diyecek öyle deseler de geliniz beraber bir ayeti tefekkür edelim el bakara suresinin 156. ayetini hepiniz biliyorsunuz her cenaze namazı kıldığınızda tabutun üstünde o yazıyı görüyorsunuz ve hoca efendiler depremde, selde, ölümlerde, haçtaki olaylarda, trafik kazalarında bu ayeti okuyun bize diyorlar. Ben de öyle diyorum. Ama tefekkür etmek de ibadettir. Sabır günlerinde uygun bir tefekkür beraber edelim. Rabbim ne buyuruyor bu ayette? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتٌ مُصِيبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ başlarına bir bela geldiğinde müminler inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler biz Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz Ali Efendi baban vefat ettiğinde ne diyeceksin? inna lillahi ve inna ileyhi raciun biz Allah'tan gelmiştik Allah'a gidiyoruz güzergahta olur bu tip işler yani Allah'tan gelmiştik Allah'a giden güzergahtayız e yolda babam düştü normal Ayşe abla, çocuğun iki yaşında öldü. Doktorlar başın sağ olsun dedi. Ne diyeceksin? İnna ve inna çünkü sen mümin kadınsın. Mümin kadın, İnna illehi ve inna demekten başka bir şey yapamaz. Ağlarsızlar, çareler üretir. Doktor kapısında sabahlar, <gülüyor> hastanede yatar kalkar. Ama sonunda, inna lillahi ve inna ileyhi raciundan başka bir şey diyemez. Ey Aliler, Ayşeler, Ümmeti Muhammed, Suriye'miz düştü, musibet geldi. Kudüs'ümüz gitti, en büyük musibet geldi. Gençliğimiz uçurumdan yuvarlanıyor. Ne diyeceğiz? İnna lillahi, ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diyeceğiz bir tanemizin başına bir musibet geldiğinde Allah'a sığınıp Rabbimizden geldik Rabbimize gidiyoruz diyeceğiz de bir buçuk milyar ümmetim kahır altında sabırı ve çileyi yaşarken Allah'a sığınmayacağız da kime sığınacağız biz? Rabbimize sığınacağız Rabbimizden başka kapımız, yok diyeceğiz, اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتُنْ قَالُوا اِنَّا bu kadar, bu kadar, bütün maddi sebeplere yapışarak, güçlü mümin, güçlü ümmet, siyasette güçlü, birleşmiş, tabelalarından vazgeçmiş, kendi ekolünü terk etmiş, Ümmeti Muhammed çatısı altında, Toplanmış bir ümmet oluruz, Oluncaya kadar da, Başımıza gelen, Bin bir musibette olsa, Ey Rabbim, Yoktum, Hiç yoktum, Babam da yoktu, Çamurdan babamı yarattın, Ondan Havva anamı yarattın, O ikisinden de bizi yarattın, Yoktuk var ettin, Bir gün yine yok edeceksin, Sonra huzurunda toplayacaksın. Ha bugün, ha yarın. Sen ne zaman dilediysen, Hak odur, güzel odur. Kabul ettik, teslim olduk. Yüreğimize serinlik indir. İbrahim'e indirdiğin rahatlıktan, Bize de indir. Yunus'u balığın karnında boğmadın. Bizi bu sokaklarda boğma ya Rabbi. Der, rahat ederim. Oturup, matem tweet'i atmam, beni kahredenin, görüntüleriyle, kahrımı artırmam, ümmet olarak, inna lillahi, ve inna ileyhi raciun, seviyesine doğru, hızla yükselirim, mümin olmak, İbrahim, aleyhisselam, ateşe atılırken, böyle bir şeydi kardeşlerim, Yunus gemiden, denizin dibine doğru atıldığında, ve balık onu yuttuğunda, ilk sloganı, La ilaha illa ent, subhanek, La ilahe illa ent, subhanek, ilk sözü bu oldu, yok senden başka ilah Allah'ım, yok, ve sen, hiçbir hiçbir şeyi, Eksik yapmazsın, arızalı yapmazsın, seni tesbih ederim Allah'ım dedi. Bu Yunus mantığı, peygamber mantığı ve bütün onlara iman edenlerin mantığıdır. Varsa yoksa Allah'ımız var, varsa yoksa peygamberimiz var, varsa yoksa bir Kur'an'ımız var, Kur'an'ımızın şeriatı var, dünya çöker, yıkılır, ben yüreğimde İslam'ın devletini kurarım, ailemde onu yaşarım, yaşatırım, dirilirken de, ilk İslam devletini kuran, Mus'ab bin Umeyr, radıyallahu anh'la beraber, Allah beni diriltir, diye iman ediyorum, Rabbime güveniyorum, rahmetine sığınıyorum, umudumla yaşıyorum Allah'ın izniyle, ben ümmeti Muhammed'im, sabır günleri yaşıyorsam, ölüp gitme günlerinde yaşamıyorum, çilem dolacak, İsrafil haykıracak bir gün, ey insanlığın son ümmeti, ey Muhammed'in ümmeti, çile bitti, çile bitti, cennet geldi diyecek İsrafil bir gün, o güne kadar, düşük yapmamaya çalışıyoruz, vakti gelmeden doğum sakıncalı, onun için acele etmiyoruz. Suriye düşmedi. Irak düşmedi. Kudüs düşmedi. İstanbul'a bir şey olmadı. Dünya gitmedi. Allah'ın kaderi yaşanıyor. Allah ol dedi oluyor. Olma deseydi hiçbir şey olmazdı. İstanbul hilafetin merkeziydi. Bankaya faize alkole izin verilmeseydi, Allah bu toprakları halifesiz bırakmayacaktı, ümmeti Muhammed'i ağlatmayacaktı, ama hilafet merkezi, keyfu sefa merkezine dönünce, bir süreliğine Allah, şımaran kullarını terbiye etmeyi murad etti, akıllandık ya Rabbi, dediğimiz gün, Allah rahmetiyle geri gönderecek, ve yeniden ümmet olarak, Aziz olacağız Allah'ın izniyle. Allah'a itimadımız var bizim. Bir hayal peşinde mi koşuyoruz? Yoksa Allah'ın rahmetinin peşinde mi koşuyoruz? Herkes imanına baksın. İmanınıza baksın. Farklı olabilir imanlar. Ama mağarada iki dost birisi ölümden veya yanındakinin öldürülmesinden korktuğunda öbürü ona ne demişti hatırlıyorsunuz değil mi? Üçüncümüz Allah burada ne korkuyorsun dedi. Üçüncü kişisi Allah buranın. Biz iki kişi miyiz? Bizi kim bir buçuk milyar zannetti? Kör olsun bu rakamlar. Kör olsun. Bir sabah namazında, cemaatin etrafını kuşatan melekleri sayacak makinası mı var insanlığın? 5 yaşında çocuğumuz Yasin suresini okurken annesinin yanında, onu okşayan melekleri sayacak makine icat edebildi mi insanlık? Kim bize 1,5 milyar dedi? Sabır günlerindeyiz diye bizi kim boş duruyoruz zannediyor? Kardeşlerim size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir haberini ulaştırmak istiyorum. Bütün kahrı çektiğini düşünen, üzüntüden uykusu gelmeyen ve nedir bu ümmetimin hali diyen, Allah'a iman etmenin, namaza kalkmanın oruç tutmanın ve cihad etmenin infak etmenin ve benzeri Allah'ı razı edecek işleri yapmanın ecrini kazanmaya çalıştığı halde bağrı yanan ve ne oluyor ümmetime diye hac ettiği zaman haccından daha zevk alamayan her gün onlarca kötü haberle Dünyası başına çöken, Bütün ümmeti Muhammed, Mümin kardeşlerim, Tam, 1440 sene önce, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, Bakın, Size hangi notu bırakıp gitti, Bu notu şimdi alın, Gidin, Evinizde, Eşinizle Çocuklarınızla Televizyonun karşısına geçin Tam haber saati geldiğinde Bas şu düğmeye deyip Televizyonu susturun Sonra da not tuttuğunuz Bu hadisi şerifi Resulullah'ın notunu Ailece okuyun Haber görün Haber dinleyin Habere bakın Geleceğe bakın Allah'a bakın Bakın Allah ne buyurmuş sevgili peygamberimiz, Ahmet bin Hanbel'in, 1487. hadisi olarak rivayet ettiği, hadisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu müminin, Allah'ın kaderine karşı, pozisyonuna hayranım, diyor. Müminin, Allah'ın kaderine karşı sabrına, teslimiyetine, o pozisyonuna hayranım diyor. Sonra izah ediyor. Müminin elinde bir nimet olsa Rabbine şükreder mümin kazanır. Müminin başına bir musibet gelse mümin sabreder yine kazanır sonra buyuruyor ki Mümin asla kötü bir durumda olmaz. Yapacak hiçbir şeyi bulamadığı zaman sofraya oturur. Eşiyle şakalaşmak için eşinin ağzına lokma koyar. Allah bununla da müminlik sevabını o kuluna yine verir, mümini yalnız bırakmaz Allah buyuruyor, yıkılsın bütün dünya, çöksün bütün sistemler, benim Allah'ım, benim Rabbim, Kudüs'ü kurtaramadığım için olduğumu ümmetimin gençlerinin perişanlığına karşı naçar olduğum için ağlayıp sızladığımı, ekonomi faize teslim oldu diye, Lokmam helal değil diye sofralarımın bana zehir olduğunu, Benim camilerde bile huzur bulamadığımı, Mümin kardeşimin de ırk gözüyle bana baktığını gördüğüm için, Ezilip büzüldüğümü gördü de Allah'ım, Peygamberine dedirtti ki, Kudüs gittiyse, Suriye gittiyse, İstanbul senin değilse sokaklarıyla, Ekonomide payın yoksa, Kapat evin kapısını. Geç hanımınla şakalaş. Ağzına lokma koy. O senin ağzına lokma koysun. Öp hanımını. Sev hanımını. O seni öpsün. Sevsin. Melekler görsün. Allah şahit olsun. Ebu Bekir'in verdiği sadakaya, verdiği sevabı Allah o yuvaya versin. İslam bu. Allah'ımız bu. Şeriatımız bu. Umudumuz budur. Kudüs gittiyse eşlerimiz var elhamdülillah çocuklarımız var Allah bizi yalnız komuyor yalnız bırakmıyor kafirin şeytanın kucağına atmıyor yeter ki biz faizi ölemedik diye İslam'dan soğumayalım yeter ki Kudüs'ü şimdi kurtaramadık diye cihattan vazgeçmeyelim evimize kapanırız o günler için sabrederiz hiçbir şey yapamazsak eşlerimizde oynaşırız yine Allah'ın rahmeti yine o umut karşımızdadır bu da Resulullah'ın vadidir ve elhamdülillahi rabbil